Bu bedevilerden bir tanesi İran'da Rüstem'in Karşısına çıktı Rüstem ona dedi ki Yani Sa'd bin Ebi Vakkas'ın Ordusunda Temsilci olarak ya da elçi olarak Rüstem'e gitti Rüstem ona dedi ki Ne istiyorsunuz bu topraklarda siz Niye geldiniz buralara dedi Şu kendi çocuğunu bile Öpmeyen adam Kendi çocuğuna bile merhameti olmayan Adam dedi ki Biz kullara kulluktan, Allah'a kulluğa çağırmaya geldik sizi dedi. Sadece 20 sene sonra, sadece 20 senelik eğitimle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kendi çocuğunu bile öpmeyen insanlardan, bütün insanlığı bağrına basacak kapasiteli, merhametli insanlar çıkardı. Ve bunu yaparken de, ve vesselam Efendimiz herhangi bir şekilde mucizeler, dualar kullanmadı. Ya Rabbi bu adamın kalbini yumuşatta beni anlasın demedi. Eğitimiyle, refleksleriyle bunu yaptı.